Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz. Evet herkese iyi pazarlar. 94.9 Açık Radyo'dayız. Yeni bir Libyola'da. İsmail var takımdan. Aygır düz koşmuyoruz beraberiz. Ben var Tan ve Volkan var. Bir koşup geleyim ben. Zor olur bu saatte. Evet e, konuğumuz var. Bu e, takımları konuşmaya devam ediyoruz. E, geçen hafta Liverpool'u konuşmuştuk e, dinlemeyenler için. blogspot adresimizi veriydim Volkan istiyorsan. Evet Livero 949. Blockspot.com'dan e, bugüne kadar 11 kayıt yapmışız program. Hepsine ulaşabilirsiniz. Yalnız dedim tabii bu, bu, bu dönemin 11 kaydı. Yoksa evet. 2000 yıllarının kayıtı neymiş evet, ulaşılmıyor evet. tabii. Yani ulaşılabilir halde iki tanesi var. Bir 2000'deki ilk kayıt yanılmıyorsam bir de 2004'teki son kayıt. Son kayıt. Onları da hani Libero neydi diye hatırlamak isteyenler için Libero'ya giriş 101 ders niyetiyle evet. vermişti Önceki programlarımızı ve son Liverpool programımızı dinleyebilirsiniz. Artık bugün yapmış olacağımız programı da... Dinleyip veya bilginizi de gönderebilirsiniz. Blokspot'un evet. böyle ikramları da oluyor. Ee, kulüp konuşmaya devam ediyoruz yurt dışından. Borussia Dortmund'u konuşacağız. Ee, Konumuz Orhan Uluc'a, ee, Totem Spon, Spor yazarı. Hoş geldin Orhan. Hoş bulduk. Vallahi e, Borussia Dortmund'u kimle konuşalım derken e, herkesin ortak fikri sen oldun. E, anladığım kadarıyla Bundesliga ile ilgili uzun zamandır bir e, blok yapıyorsun? Yani Totem Spor'un dışında kendi bloğun vardı. Asıl yani. onunla başladı tabii ki. Yani <gülüyor> Borges blog yaklaşık bir 7 yıl oldu diyelim açılalı. Özellikle 2-3 yıl 2011'e kadar her güne bir içerik düşecek şekilde bunu desteklere dair haberler yaparken. Her güne bir içerik maşallah. Yani baktığım zaman öyle. İstanbul'dan yapıyorsun bunları yani. Yok bu son 2 yıldır İstanbul'da ha. aslında. 2000 Dörtte Almanya'ya gittim ama bloklar yani yazmaya başlamayalı sanırım 2006'dan sonra 2007 daha yoğun özellikle 2007-2008-2009 mesela biz şeyderiz kenarımız yani o dönemin zirvesi 2008 Avrupa Şampiyonası ile yani hmm. blokların belki en iyi olduğu dönem ee, keyifli içerikler sunduğumuzu düşünüyorum. Şimdi İyide. bir niye, niye Borussia Dortmund ee, girişi yapalım biraz. Ee, Borussia Dortmund'un e, futbol sahalarındaki başarısı malum ortada. Ee, özellikle e, son iki yıldır herkes izliyor. Ee, ondan önce en son e, Avrupa Şampiyonluğu şey, Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu 1997. Ee, Hı, saltan, evet. 28 Mayıs 1997 Münih Olimpiyat Stadion'da Juventus'a karşı Şampiyonlar Ligi'n alıyor. Hem de <gülüyor> Ondan sonra e, abi Gaz'a gelip böyle ya biz bu işi götürüyoruz deyip çok büyük transferler, çok büyük paralar e, harcıyor. Nasıl olsa Avrupa'da başarılar gelecek, transfer gelecek, başarılar gelecek. Arkasından da biz bu parayı zaten rahatlıkla öderiz. Derken bir baş aşağı gidiveriyor. veriyor. İflasını eşiğine geliyorlar. Ee, bunun detaylarını konuşacağız. Ee, ben bir yerden hatırlıyor muyum bu tabloyu? Ben bana mı öyle geliyor yoksa çok yakınlarımızda <gülüyor> <var> mı? <gülüyor> evet. ee, Memlekette gelirsen memleket, güzel güzel <gülüyor> örnek <gülüyor> sayısında <gülüyor> sıkıntı çekmeyiz. Belki bu yüzden yani bizim mesela şimdi Münih ne kadar başarılı olsa da kendine has kültürüyle bayramlık işlememiz çok doğru değilim ülke açısından söylüyorum ama borsa Dortmund munt işlemesi çok önemli çünkü plan program dahilinde bir başarı ve düşük bütçeyle. Ya da e, çok iyi kadronunuz olmamasına rağmen işte bugün e, ülkedeki herkese örnek olabilecek bir kulüp e, Borussia Dortmund. Aynı. Bu açıdan e, mesela Bayer dediğim gibi çok başarılı ve çok iyi bir kulüp ama onun muadili bizim ülkemizde yok. Bizim ülkemizde bir Manchester United'e United bir Barcelona yok ama e, Dortmund İster Elazığ Spor kendisine örnek alabilir. Türkiye Ligi'nde başarılı için. isterse de Galatasaray kendisine örnek kalabilir Avrupa'da başarılı için. Geçen sene Beşiktaş'ta bu sesler çok yükselmişti. E, Dortmund modeli diye e, benzer bir şeyler Peki, e, önerilmişti. Nedir bu model yani? E, i̇şte onu dinleyeceğiz biraz. E, çok kabaca şey söyleyeyim. O 2002'den sonra, büyük iflaslarından sonra e, inanılmaz bir organizasyonda... E, Geçtiğimiz seneki geçtiğimiz senelerdeki başarısına doğru hem maddi olarak hem de e, futbol sahalarındaki başarısını yükselten bir takımdan bahsediyoruz. Onun için bugün Dortmund'u seçtik. Detaylarını... O, Orhan Bey, evet ediyoruz. bunun başlıkları, önemli başlıkları de, bu başarı. Şöyle başlayalım isterseniz. Yani ee, 97'deki o Ot, Otmar ki bana göre e, dünya üzerinde şu an için aktif 3 en iyi teknolojilerin birisidir kendisi. Diğerleri kimler söylesene? Yani Guardiola şu an için <gülüyor> Mourinho'yu da sayabiliriz kesinlikle. Tabii ki Wenger, Ferguson gibi e, örnekler de var. Gelecek işte. Senin diye... görüşlerin tabii. Guardiola, Hitz, Hitzfeld ve Mourinho, Mourinho. şu anda e, en başarılı olarak görebilecek. Yani son 4-5 yıla ya da son 10 yıla vurduğunuz zaman tabii ki Ferguson'a saygısızlık yapmak mümkün değil yani ya da o klasman ee, dışı gibi bazen. Klasman dışı gibi bazen. <gülüyor> Ama Ferguson'da Hitzfeld'in çok yakın arkadaşlar. Ee, şunu demek istiyorum. 97'de o Hitzfeld'in başarısını bir teknik direktör başarısıydı aslında o. Ama onu Dortmund yanlış yorumladı. O dönem özellikle e, Matthias Samer, Andreas Möller, Roy e, yani çok önemli transferleri, çok pahalı transferler yaparak bir başarı yakaladılar. Şampiyonlar ligi şampiyonluğu. Bence bir süre sonra arkaya bakıyorsunuz. Acaba biz bu başarıyı nasıl, neden yakaladık? Ortada iki cevap olabilir. Bir, Teknik direktör bugün dört puntunu söyleyebiliyor. Teknik direktör başarırsa ama o zaman e, Hitzfeld'de kendini ispatlamamış bir teknik direktör olduğu için biz çok iyi oyuncular aldık ki aldılar çok pahalı transferler yaptılar. O yüzden başarılı olduk diyerekten yola devam ettiler ve haliyle çok büyük transferler yaptılar inanılmaz paralar verdiler. Everton'a, işte Koller'e. O zaman Rosicki çok genç yaşta geldi. 15 milyon verdiler. 15 yaşındaki çocuğa falan. İnanılmaz paralar harcadılar ve bu şekilde tekrardan başarı yakalayacaklar yanında. İlk defa almaya da bir kulüp yüzde, hisselerinin yüzde 49'unu sattı ki o kadar hakkı var zaten. Bundan 280 milyon marki bir gelir elde ettiler. Ve bunu da Transferler <gülüyor> 180 yani. milyon mark. Sanırım yani çok yanlış hatırlamıyorsam e, büyük bir diye evet. dersek halledecek meseleyi. Evet yani. yani büyük bir paraya yani çok e, rakamın yanlış olacağını düşünmüyorum yani çok oynamaz 5-10 milyon belki. Hisselerini sattılar. Sonra işte sadın hisselerini sattılar. 80 milyon euro ile düzeltelim 2005 yılında. Tabii euro. Ben Mark doğru doğru pardon. Yani, yani çok daha büyük. Onu neyse mark, için değil. markı da anmış olduk bu vesileyle. <gülüyor> yani şey e, ama bu tabii önceden gerçekleşiyor. 2097'den e, sonra. Nihayetinde e, 2002'de şampiyon olsa da Klopp öncesi son şampiyonluğu. Dortmundlar bunu kara şampiyonluk olarak bakarlar. Ve çok fazla e, iyi anmazlar. Çünkü orada başlayan süreç Öyle kötü ilerledi ki 2008 yılında hiç unutmuyorum şey demişti Vatske. E, Eğer Almanya'nın yakaladığı o dönem küçük bir ekonomik kriz yaşamıştı Almanya. Almanya'nın yaşadığı 2008 yılındaki kriz iki yıl önce olsaydı Dortmund'a kilidi kaplasına kilidi vurmuştuk dedi çok net bir şekilde. Yani o dönem iyi kötü yani en dipten aldılar ki 2004'te hem başkan hem sportif direktör değişti. İşte bu yeni atılanma 2004'te başladı. Notlarıma bakıyorum 15 milyon euroluk Evanilson transferi var orada. E, kriz lideri. Everton vardı. falan çok daha. Orada bir hatta daha rakamlar düşürüldü falan. Çok fazla olay oldu. 8 milyonluk e, transferi var. Yani Olmayan öyle. paranın harcanması var. Yani yani. Yani. 30 milyonluk bir transfer daha olması gerekir. Nihayetinde e, transfer... Bu şeyden bahsetmiyoruz. Yani Real Madrid, e, Manchester United değil bu takım. Dortmund. Yani bu rakamların çok çok büyük olduğu bir takım. Burası. O dönemden. Ve şunu da söylemek gerekir. Bakın orada çok üstünde, üzerinde durulması gereken nokta. Bu Şam, bu e, transferler şampiyonluğu getirdi. Özellikle Leverkusen'in en iyi olduğu dönemde son haftaya 5 puan önde girmesine rağmen bir şekilde Leverkusen e, şampiyon olamıyor ve üç haftada beş binden fadasını kaybetti. Doğmuş şampiyon oldular. E çok klasik bir Alman hikayesi değil mi zaten? Yani son dönemlere e, şampiyon ihtimaliyle giren takımlar, bırakın son haftayı, son dakikalarda bile şampiyonluğu kaybedebiliyorlar. Ya aslında bu Leverkusen'a e ait bir şey. O yüzden Leverkusen'in <gülüyor> adı biraz öyle ikinci... E, şeye ait. Leverkusen e, diye değişti. Almancası bize Kuzen <gülüyor> olarak oldu. <gülüyor> ha, hep A, ikinci oldular onlar. Eintracht Frankfurt var, karşı, e, şey Schalke var, e karşı. Yani şampiyonluklar keyifli geçti bir açıdan yarışmalar hep son evet, saniyede evet. belirlendi ama nihayetinde şu kesin ki çok büyük paralar dengesiz harcama sonucu şampiyonluk dahi kazansanız sizi uzun sürede bu kurtarmayabilir ya yani siz bu buna sevinmemelisiniz. Önemli olan planlı ve programlı bir şekilde gitmek ki Dortmund 2004 yılından itibaren Watske'nin gelişiyle beraber Watske bir futbolla ilgisi çok ilgisi yoktur. Bir sonuçta futbol dışı bir adamdır. Ee, ekonomiyle ilgilenir. Borçlarını azaltmıştır. İşte haklarını geri almıştır. kimdir Watzke? Mikhail Watzke e, şu an için başkan olarak söyleyebiliriz. Yani CEO'su olarak geçiyor ama şirketleştiği için. E, nasıl ki yani Bayrami'nin başkanı Ulu Önest e, şu anda o kurumda sanırım Watzke e, var. Tabii be, be, Almanya'da başkanlıklardan e, daha önemli herhalde sportif direktörlük. Evet o Mihail Zork uzun zaman Dortmund oynamış oyuncu. O 99 yılından beri var ama işte bu e, sancılı ekonomik sancılı süreçte fazla bir şey yapma şansı yoktu. E, belirli bir plan ve program dahilinde ilerledi. Şunu söyleyebiliriz 2004'te başlayan ve belirlenmiş programa uyaraktan Şampiyonlar Ligi finaline kadar geldiler. Bunu yaparken iflasın içinden gelmiş bir kulüp olduğunu altını çiziyoruz kesinlikle. Tamamen e, mesela yılda en fazla bir oyuncuya beş milyon verdiler diğer oyuncular ya 200 bin euro ya 300 bin euro işte Kagawa 75 bin euro Hı. atıyorum e, x 100 bin euro filan ama bir tane oyuncuya Hı. beş milyon verdiler her Okan bizim ilgimiz aslında şu da çekti yani tabi e, hepimizin ortak şey Dortmund her daim Bundesliga'da bir ilgi çekmediğini vardı bizim için onun nedeni de öyle veya böyle e, tekrar toparlayıp e, bayağı Münih efsanesine kafa tutan ender takımlardan biri olmasıydı. Ve buna nasıl efsiz, kafa tuttu da çok önemli. İşte be, be, yani, benim merak ettiğim yani Dortmund nasıl bu şeye sürece girdi? Yani, e, belki biraz şartlar hani nasıl desem şimdi bir adaya düşseniz eminim yaşamak için e, çabaladığınız zaman bugün e, sahip olmadığınız özelliklere kavuşabilirsiniz orada. O koşullar içerisinde size yeni özellikler kazanılabilir. Yeni şeyler. Mesela Dortmund niye çok iyi oyuncu buldu? Çünkü Başka hiçbir şansı yok. Yüzde yüz konsantrasyonunu ucuz oyuncu veya iyi oyuncuya vermek durumunda kaldı. Ki Japonya ikinci liginden Kagawa'yı bonservis elinde aldılar. Sadece yetiştirme parası verdiler. 375 bin lira. Ama bunu, ya, yani bunu herkes yapabilir. Yani doktor bunu nasıl becerebildi? Ya işte bu, bunu yapmazsa ölecekti çünkü öyle bir durumdaydı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında e, ilgim, Mesela, ilgimizi çeken... Heh, son bir örnek olarak söyleyeyim. Nuri Şahin çok yetenekliydi kesinlikle ama dışarı... Işte, e, şu anda rekor onda en erken gol atan ve en erken oynayan oyuncu olarak Bundesliga'da. Bunun olma sebebi başka şansları yoktu bu açıdan. Yani Nuri Şahin'i almak durumdaydı. Kagawa'da iyi transfer yapmak durumdaydı. Yani e, siz de bilirsiniz ki eğer bu sizin hayati bir önem taşıyorsa Bugün Galatasaray'a da Fenerbahçe gibi işte burada bir ucuz oyuncu varmış falan bakalım diye bakmazsınız. Ona bütün konsantrasyonunuzu verirsiniz. Ve çok iyi oyuncular topladılar ama tabii ki klop kırılma noktasıdır orada. Burada e, mali tabloyu düzeltmeye başladıklarında e, bir yandan ki şöyle bir e, yine Almanya'dan Alman yatanıklı olan bir arkadaştan duydum. Sporcular, futbolcular sokağa çıkıp 5 euroya fotoğraf çektirdikleri bir zaman var mesela. Yani fotoğraf çektiriyorlar fanlarla, taraftarlarla 5 euro kulübe alınıyor. Böyle yani, böyle para tabii, biriktirerek Tabii tabii şöyle gidiyor. bir şey söyleyeyim ben Vatskin'in röportajdan okuduğumu söyleyeyim size. Şimdi tabii marka vermek bura çok doğru olmayacaktır ama biliyorsunuz bazı bizde de ünlüdür ucuz marka satan bir yer. Almayan mesela almayanın kim verebilirim en azından sanırım yağ markaları var, yani çok ucuzdur. Eskiden aldiydi şimdi yağ oldu. Ee, Vazge müdür e, kendi odasında ve kulüp içerisinde dahi bu markalardan kullanmak zorunda Tasarruf bu noktaya kadar gelmişti. Bu arada bir sponsorluk teklifi alıyorlar. Ee, ama kulübün onurunu e, zedirememek için reddediyorlar. Seks shop'tan e, gelen bir sponsorluk <gülüyor> önerisini reddediyorlar o parasızlık içerisinde. Yani i̇şte mesela onların e, şeyi o parasızlık içerisinde mesela bilet fiyatlarını arttırmadılar. Yani çok şey yaptılar aslında. Şimdi bu da esas ilgi çeken şu. E, bu tablo düzelmeye başlıyor. Takım ilk sene ligi 9. bitiriyor. İkinci sene 13. bitiriyor. E, fakat bütün taraftarlar, bütün Dortmundlar biraz önce senin de söylediğin gibi başka çıkış yolu olmadığından olsa gerek. Ama... Yine de bir kültür var. Diyorlar ki biz buradan direkt şampiyonla öğrenebilecek durumda değiliz. Bir yapılanalım, uzun vadeli düşünelim. Uzun vadeli bir projeyi yavaş yavaş harekete edeceğim. Ve herkes sabırla bekliyor. Kesinlikle. Ee, şimdi Türkiye'de adı geçen büyük kulüplerin böyle bir sabır gösterme ihtimali e, çok yok Kesinlikle. maalesef. O açıdan Dortmund'u <gülüyor> tekrarlamak kolay bir şey değil. Çünkü Dortmund'u tekrarlamak şunu demektir. O zaman e, örnek veriyorum. Ben çok iyi hatırlıyorum. Maçtaydım. 5-0 yeniyordu Dortmund'u ve Dortmund'u. Dortmund'lu seyirciler e, şortlarını çıkarmış bayram edercesine taraftarlarına da destek maç oyuncularına destek veriyordu. Siz bugün 15 yaş Fenerbahçe 5-0 lık bir derbi yenilgisi sonrasında seyirciler bunu yapabilir mi veya 7. veya 9. olduğunda ligin. Zaten bizim durumumuz bu çok şükür diyebilecek durumda mı? Yani o yüzden Dortmund'un tekrar edilebilmesi için e, uzun süreçte planı içerisinde başarısızlıkları da yer vardır bunun ve o süreci. Taraftarın anlaması, algılaması gerekiyor. Dortmund taraftarının her şeyin bilinci neydi? Çünkü zaten küçük bir şehir ve hemen herkes her şeyin farkındaydı. Ee, i̇şte dediğim gibi geçenlerde de yine Karl Heinz Duhmen'e gösterdi. Dortmund'un şampiyon olduğundan sonra. Şöyle bir garip geldi ona çünkü. Bundan 10 yıl önce Dortmund'un lisansını atsak mı atmasak mı o tartışmayı yapıyorduk. Nerelere geldiler dediler. Yani o süreç içerisinde Klopp mesela ilk yıl 5. oldu, 7. oldu. Bizde herhangi büyük bir kulüp teknik direktör 5. veya 7. olduğunda onu orada bırakır mı? Yani burada evet ama şey de düşünmek lazım tabii şarkı sırayacağız o yüzden o topla gireyim ee, biz bir Akdeniz e, ülkesiyiz ee, Akdeniz kulübüyüz o yüzden Dortmund gibi Alman Alman bir de o ha namussuz havza var ya benim bir türlü şey yapamam <Gülüyor> ha. Dur. o havzadan gelen takımla kıyaslamak birazcık zor olur yani. Ee... Dolayısıyla örneklerimizi daha böyle bir İspanya'dan, İtalya'dan... Olsun yüz... yine de hani bir aklımızda dursun dursun, dursun. dursun, dursun, ya. dursun. Evet. evet, bir müzik arası vereceğiz. Sonuçta e, 104 yıllık bir kulüpten de bahsediyoruz. 4 sene önce 100. yılını kutladı. Dolayısıyla bu 100. yıl üzerine yaptıkları bir maş var. Şarkılarımızı Barış Karacası seçiyor. Bizim için de sürpriz olacak. Almanların 100. yıl kutlaması için yaptığı müzik derken biraz ürkmüyordu değilim. <gülüyor> Dinleyeceğiz, göreceğiz şarkı. <gülüyor> ee, Boz zaten Boz ya Dortmund ofisiyel es. Ben de İspanyolca gibi okudum. Organ nasıl deniyor? <gülüyor> ofisiyel. Ha, yüz yüz, yüz yarğa yazıyor. Onu da Almanca. On dört Evet dinliyoruz. 1909 am Borsigplatz geboren. Weiße Wiese war dein erster Fußballplatz. Durch die harten Zeiten stehst aufrecht gegangen. Mit Mut und Stolz und großer Leidenschaft egal zu dir zu deinem jubileum schwarz und gel wir stehen zu dir wir sind die wahrer und war sie da, Die Deutsche Meisterschaft, DFB Europa, Weltvokal gewonnen. Zusammen mit den besten Hoesenfans, Alle gratulieren dir zu deinem Jubiläumsjahr hatz und wir bestehen zu dir wir sind sanki Erovision şarkı yarışmasından bir şey dinledik. <gülüyor> Neyse o kadar da yüklenmeyelim. Madem kulübü kurtardılar bu kadarını da çekelim 100. yılda. Orhan Uluca ile beraberiz. Boris Yudurum Dortmund'u konuşuyoruz. Libero'da, Açık Radyo'da 94.9'da. Evet kırılma noktasına geldik sonuçta e, İsmail az önce bahsetmişti 5 e, yugo'ya sokakta fotoğraf çektirmelerden Şampiyonlar Ligi finalini yürüyen tek kardan yürüyen bir kulübe geldi Borussia Dortmund. 2008-2009 yılında Yürgen Klopp evet. Evet, seçiliyor. Orhan ee... da kırılma noktalarından biri olarak ve Türkiye kıyaslamasıyla onu söylemişti ki ilk iki sezonunda çok da parlak bir dönemi yok galiba. E, bu arada ülken kupa e, seçilirken e, Manizden geliyor e, yani çok büyük büyük başarıları olduğundan değil ama kendi içinde kendi e, şartlarında iyi futbolcu bulması e, yetenekli futbolcular ortaya çıkmıştı Manizde gösterdiği biraz biraz da geliyor. şey var e, 2008 Avrupa Şampiyonasını mesela yorumlamıştı televizyonda yani televizyon nasıl ki bugün Önder Özen'in işte televizyondan yaptığı oyuncu yorumculuk sonrası bir noktaya geldiyse... hiçbir yani başarısı geçmişte kariyeri olmamasına rağmen bu konuda taraftarlarca büyük güven duyulmasını sağladıysa Jürgen Klopp için de şey söyleyebiliriz. Bayağı bir niye dahi alay oldu ki Ulohenes çok istemişti ama şey demişti en sonunda ben işte iki kişi arasında kalıyor en son ya Klopp ya Klinsmann ben Klinsmann'a inandırıldım diyor. Yani sonuçta onların bir spor yönetimi var. Hmm. Yani Uluhernes'e gelse Klopp alacaktı. Ciddi ya? Tabii yani ikincilik mi tek direktör. Ki hatta bunun ki 40 yaşında evet ve de. şey anlatışı falan çok daha gençti. Yani telefon çalıyor şey bir de e, göre şey bilinmeyen numara diyor Allah'tan açmışım diyor. O şey bir daha arayacak yani sonucu bildirmek <gülüyor> için bir daha arayacak. O zaman şey diyor nedir? Bütün bilim yanı numaraları Ulu Öres diye çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir heyecan yapmıştı ama zaman. Ama beklemedim diyor. Benim gibi yani bu kariyerde bir insanın şey olmasını. Yani o sadece Mainz'ı birinci lige çıkarması yeni bir teknik direktör için iyi ama oynattığı futbolda iyiydi. Aynı zamanda dediğim gibi yorumculuk açısından Alman kanalı, devlet kanalında uzunca süre yaptı. 5 yıl yani 2008 Avrupa şampiyonası 6 aynı şekilde. O da ününe ün katı diyebiliriz. Aslında Kuloppik'in önemli. önemli hikayeden bir e, Sen devam edersin muhabbeti ama bir taraftan e, Dortmund'un bu halde getiren bir oyun sistemi. Yani oynat evet. ya, yaptığı yorumun e, dışında birinci ligi çıkartmanın dışında oynattığı bir oyun var Dortmund'un. Bir de ekleyeyim. Hakikaten demin ki söylediğim tekrar. Oyun sistemi çok net ama bulup çıkardığı Kagawa falan. Hiç isimleri olmayan adamlar Yani onu getir getirmesi de önem taşıyor yine. Ben şunu iddia ediyorum hatta. Dünya evet. üzerinde bazı teknik direktörler Oynattığı sistem içerisinde oyunculara manipülasyon da yaparlar. Yani olduğundan çok daha değerli gösterecek şekilde onları sunarlar. Bunların e, mesela en başında örneği yakından tanıdığımız Mircello Çoskü'dür. Yani evet, bize, evet. E, Florkin'leri bile Yıldız diye <gülüyor> satabilir çok rahat yani <gülüyor> o, yalanı. o yüzden de Shakhtar Kulübü çok doğru bir şekilde genç yetenekleri bulup bulup 10-15 milyonu sattı e, her yere. İşte Elano gitti Premier Lig'e. ...bir tane defans oyuncusunu 30 milyon satıp... Yeri, ...geriye aldı. Çok daha ucuz bir şekilde aldı. Barcelona'ya sattıkları şirki Bütün oyuncular hiçbir zaman şaklarda olduğu kadar başarılı olamadı. Aynı şekilde Jurgen Klopp'un da... ...olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Nuri gitti... ...Liverpool, Madrid ama geri geldi. Sadece Dortmund'da çalışıyor. İlkay diye bilgisi çıktı. İlkay, daha çok iyi bir örnek İlkay. Çünkü İlkay'ı ben çok iyi tanıyordum. Yani Nürnberg'den... E, İlkay, Gündoğan. İlkay Gündoğan. Bochum'dan hatta Nürnberg'den... E, ...ama böyle değildi. Tamamen Klopp eseri... ...keza... Kagawa'da gitti ama Dortmund'daki Kagawa'yı hiçbir zaman Manchester göremedik. Gene geri alabilirler tekrardan. Bu önemli bir farklılık. Tamamen Jurgen Klopp'a ait bir özellik. Çünkü aynısını Muhammed Zidane'da başlamıştı. Yani Zidane hiçbir yerde oynayamıyordu ama Mainz'da inanılmaz oynuyordu adam. Yani çok başka bir şey. Keza Türkiye'de de bir örneğini vermek gerekirse. Ertuğrul sağlam da bu şekilde olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben mesela Jurgen Klopp'tan Shakhtar'daki işte Ruchescu'dan ve Ertuğrul Sarab'dan futbolcu Alman. Bugün ne Volkan. Yani <gülüyor> futbol şampiyon olduğunda çok ciddi söylüyorum. Yani Volkan'dan tutun. Ozan Epek'ten tutun. Sercan bugün nelerde görüyorsunuz. Evet. Hepsinden ve Batajan'ın dahi yani, olduğundan çok daha iyi bir futbolcu haline getirebiliyor. Bu yani bir sistem meselesi. Lewandowski değil? için aynısını söyleyemeyeceksin yani. Hayır Götse için aynısını söyleyemem. Lewandowski tabii ki yetenek. Dışarıdan geldiği için. Başka yerde kendisini kanıtladı. Mesela Marco Reus için söyleyemeyiz. Çünkü Gladbach zaten kendisini kanıtladı. Ama Dortmund çatısı altında bu kadar yükselen diğer oyuncular için bile mesela özellikle ilk ayı. ben ilk ayın Dortmund dışında Dortmund'da olduğu kadar başarılı olacağını hiçbir zaman düşünmüyorum. Nuri de çocukluğundan beri Dortmund'da futbol hayatını sürdüren 6 yaşında, yaşında dedi galiba. Yani i̇şte ben en son yaşında, bir videosunu koydum. Dedi? Yani 97 yılında Lars Dicker'in işte ya da bilmiyorum daha sonra 10 yaş, 12 yaşında filandı sanırım. Bir videosu vardı en son. 25 yaşında şu anda o bir şey. Sistemin büyüttüğü sporcular olarak. Kesinlikle. Izledim. Peki nedir bu sistem yani? Ya bu illaki Klopp'un sistemi başka bir sistem ama e, takım olarak işlediğiniz zaman hani bazen dersiniz ya mesela Fatih Trim'i atıyorum bu tabii çok istisna bir örnek. Fatih Terim'in zamanında 96 takım yürürken Capon diye bir oyuncu geldi. Bugün çok kimse hatırlamaz ama çok iyi bir sistem oturdu ve çok iyi oynadı. Çünkü o takımda sistem o oyuncu oynardı. Yani herhangi bir oyuncuyu da koysanız en üst seviyeye getirebilirsiniz. Ama bir iyi bir sistem kurduğunuz zaman her şeyi iyi oynar ve teknik direktör de bunu çok iyi bir şekilde yönetebildiği zaman o sistemin bir parçası olarak pek çok oyuncu olduğundan çok daha iyi ve ama şunu da söylemek gerekir. Antrenman metotları da kendisine özel. En az 200 tanesinin yardımcı antrenörü var bir tane. Bak, o 100 tanesi de kendisine ait olduğunu söylemiş. Yani farklı antrenman, antrenman metotları. Klopp'un. Evet Klopp'un mesela e, bilimsel çalışıyor. Futbol outları filan ilk defa o denedi bu e, şeyde. E, piyasada. O da çok e, futbolcu geliştire. Niye pardon? Futbol out diye Fenerbahçe filan da denemek istemiş sanırım biliyorsunuz. 1 milyon euro filan da sanırım kafes içerisinde her yerden top geliyor size karşı. Bunu bir müzisyen icat etmiş almaya da çok ilginç yani oyuncu yönelik. Ee, en son ben ondan Santana'nın e, şu anda Schalke'de oynuyor. Stoper atlet iyi ama tekniği çok zayıf. Bir Santana'nın nasıl geliştirildiğini dinlemiştim yani röportajında. işte hiç e, erinmeden ya da güç e, şey alınganlık yapmadan çok basit top tekniklerin çalışıldığından falan bahsediyordu. Sadece. Nasıl ya kafesin içinde o şey kafesin içindeki şey daha çok hızlı hareket etmeye yönelik. Yani top yet... bunun işte aslında çok konulmuştu bu belki biliyor yani top sağdan soldan geliyor. Nereden geleceğini bilmiyorsunuz. Yani işte ötüyor bir şey. O topa geldiğiniz zaman size işaretlenen e, yere hızlı bir şekilde göndermeniz gerekiyor. Yaxım, Reaksiyonuz ve set ucumunu falan geliştiriyor. Sanırım 70'lerde mi e, Dinamo Kiev zamanı? SZCB'de böyle bir bilgisayar programıyla... Ee, ...milli oyuncuları seçiyor ve hani o zaman çok gol atanları seçmeyip... ...böyle bilgisayar programına hızlı reaksiyon veren... ...işte orada bir nokta gidiyor, bu, ona hızlı reaksiyon veren evet seçiyor. Gibi. Bu reaksiyonu güçleniyor dediğin gibi ve top kontrolün de tabii ki evet. değişiyor. Çünkü top size geliyor, onu kontrol edip yanan yere e, sen 70 tane falan bir evet, var çevresinde. Ah, evet. O gönderemez gerekiyor ama sadece o da değil. Life Kinetik var mesela. Bu e, farkındalığı fazlalaştıran bir... E, mental bir antrenman metodu. Bunu da yine Dortmund denedi ve ben de kitabında okumuştum işte Jürgen Klopp'un. Çok ilginç bir e, sistemi var. Yani zarlarla falan göstermiş. Yani tamamen algının e, derinleştirilmesi ve zenginleştirilmesi üzerine kurulu bir sistem. Ya bunun gibi farklı metotlarla bir şekilde futbolcuyu geliştiriyor. Şunu söyleyebiliyorum sadece. ilk ay Gündoğan hiçbir zaman bekte 30-40 metreye pas yani yön değiştiren anlatabiliyor muyum? Bugün belki Melon'un yaptığını diyebiliriz. Böyle toplu aratan bir oyuncu değildi bu kadar boşluğu iyi görebilen algısı yüksek oyuncu da değildi. Baya bir çok güzel bir yerden işte on numara var asist yapmış Nürnbek'teyken. Onun dışında önemli goller atmış yani kritik noktada. Ama böyle bir oyuncu kesinlikle değildi. Bu Klopp'un eseri. Zaten geldiğinde e, Nuri Gittik'ten sonra bir bocaladı o dönem. E, Dortmund e, ilk gelmesiyle 7. 6. haftadan sonra 7'ye çekildi. Yani kadroya giremedi. 8 ay sonra çıktı piyasaya tekrardan. Fürtte 120. dakikada herkesin penaltılar hazırlandığı zaman attığı golle ilk ay yeniden doğdu. İlk sezonun sonunda başlarsız bir transfer olarak geçiyordu. Bakın oradan nereye geldi. Aslında bu bu şekilde oluşan takımlar daha bir seyir zevki mi veriyor? Ee, yani ben mesela bu tür takımları izlemeyi daha çok seviyorum. Birkaç kahramanın e, götürdüğü e, futbol oyunu belki o kahramanların varyeteleri e, göze keyif veriyor ama takım halinde bir şeyin işlediğini, tıkır tıkır işlediğini gördüğümüz zaman ben kişi olarak çok daha fazla ama seviyorum. Yani. Ka ka Eğer bu... Kahramanların olduğu makine daha başka bir <gülüyor> başlangıç. Messi mesela kahraman ama o makinede işliyor. Ya, o da, ya, işte dedim ya, aslında Almanya'da iki tane tür model var. Yani bayağı Munich ve Borussia Tamamen birbirlerine zıt. Birbirlerinden farklı. Ee, o yüzden de örnek alınması açısından Dortmund'un masaya yatırılması her zaman önemlidir. Bayern yani, anlamaz diyorsun yani. Bayernlik örnek alamazsınız. Çünkü Bayernlik e, geçen klop demişti bir futbol dünyasında var olan imkanların hepsine sahip yani. Bütün hepsini kullanabiliyor <gülüyor> size karşı. Siz onu ve, yendiğiniz zaman size öyle bir geri dönüş oluyor ki diyor onların. Korkunç yani, korkunç. Yani. Korkunç bir dönüş olabilir. Bağış demişti ya yani sen git şampiyonlarla finalinde bir sene önce beş sene önce dediği penaltılarda kaybet ve yine o penaltıyı atamayan adam sana kupayı getirecek adamlardan da bir olsun. Bir sene sonra da kupayı al şampiyonlardaki finali ve iki sene üst üste de şampiyonlar ligi finali oyna. Yani dört yılda da üç kere oyna. Dört yılda da üç kere. Daha bunun benzerini 99'da biliyorsunuz yani son dakikada. Evet Manchester United, Manchester United maçında. İki gol. i̇ki gol son dakikada. Yani son dakikada iki gol yiyerekten yani tamam, tamam kupa bizim dediği yanında. Ki maçı da domine etmiş. Maçı da doğru. domine etmiş inanılmaz iyi bir şekilde. Benim, benim içime dert oldu. Şu, şu kahramanla takım işleyişi arasındaki e, küçük anekdotu söyleyeceğim. Çok e, keyif aldığım bir e, yazıydı o. Barcelona'nın altyapısının koordinatörü Messi hakkında yaptığı konuşmada ya da röportajında diyor ki elimize geldiğinde sahanın bir ucundan öbür ucuna kadar herkesi çalımlayan bir adamdı Messi. küçük yaşlarda <gülüyor> biz onu alıp nerede ne zaman çalım yapacağını nerede ne zaman pas atacağını çok basit bir şeyden Bunu öğrettik yıllarca ve sistemin içerisinde böyle dahil oldu diyor. Bunu Tabii ısrarla ki. söyleme sebebim. Buna dair bir çalışmanın izlerini Türkiye'de görmek herhalde bayağı zor. Belki de şu anda Türkiye'deki en büyük problem zaten var olan bir oyuncu geliştirme konusunda bütün takımların yetersiz kalışı. Zaten o yüzden Bruno mesela özellikle Bruno'dan bahsetmek gerekir. Türk Galatasaray'ın aldığı Ona bayağı Münih talip deyip iki kere transfer teklif etti, kabul edilmedi. Ki birisi 10 milyona kadar çıktılar o zaman yani Nisan ayında almadan önce. ...başka bir tür yetenekler de var... ...bunlar eğer Chelsea falan da istemişti... ...İngiltere'de ismi çok çıktı... ...eğer bunlar alsaydı bu ...bugün iki yıl sonra bu başka olacağı kesinde. ...ama şimdi Galatasaray aldı... ...ve biz bir tane e, o konuma getirebilecek miyiz... Yani ...Manchini belki... Üstlü üstlük ...ama zaten zeminden dolayı da sakatlandı... Evet, ...yani evet, oynayabileceği evet. zemin yok... Ya evet. hani şey hurafesi var ya hani Kaka gelmişti de dönmüştü 18 ya yaşında. Yani. Yani, gelseydi işte de... Kaka olmazdı. Evet. Bir de o var yani. Olur muydu onu görmek? Evet, ee, yine bir şarkıca vereceğiz. Ondan sonra Dortmund ve arada bir de artık bu Nesigey'le pasadı biz Bayern Münih'le girdik çünkü bayağı yani Dortmund'dan konuşurken Bayern Münih'ten de konuşmak lazım. Bizim örnek olmaz. almamız gereken kulüp biraz Dortmund. O önemli bizim adımıza. Evet, yani, çünkü Dortmund örnek alınabilir, kopye edilebilir bir şey. Bayern'i kopyetmek istiyorsanız bir kere kasanızda Dünyadaki hiçbir kulübün yok ki sizin olsun 200 milyon euro nakit paranız olması gerekiyor. Ve bu, sadece futboldan, sadece futboldan tabii ki. Zaten bu yüzden e, en son yine şikayet etti. City'yi, e, PSG'yi. Çünkü bunlar onlar çalışıp çalışıp bunu başarıyor. Diğerleri işte dışarıdan bir girdiyle bunu başarıyorlar. Zenginler Zenginler yani. E, dediğim gibi Bayernlik içeride kapitalist, dışarıda sosyalist bir yapısı vardır. Hayır, tam, tam bir Alman isyanı değil mi? Biz burada çalışıyoruz, kazanıyoruz. <gülüyor> en sizin son ne oldu biliyor ne? musun? <gülüyor> en son yani şunu da söyle vurgulamak gerekir. Bayernlik yani, ligin kalitesi açısından Adamlar şampiyon olduğu takdirde e, kazancı, yıllık kazancı televizyon gelirlerinde maksimum 35 milyon. Dışarıda her şeyi sayarsan. Bayern Münih'in. Bayern Münih'in. 35 milyon euro. Rakipleri dünyada 3 tane vardır. Bu 4'te çünkü ayrılır. Real Madrid, Barcelona, Manchester United. Bunların yıllık geliri Madrid ile Real Barca'nın e, 180 milyon. Ki yıllık. Her yıl 150 milyon fark atıyor Bayern bu açıdan. Ve Satain's bir açı. Sat bir, e, bir, analiz yaptı. Bayern Münih tek başına ihaleye kalksa onlar gibi, Real Madrid gibi, Barcelona gibi kaç paradan bu televizyon haklarını yayınlatabilir diye. 200 milyon euro çıktı mesela. Bugün Bayern Münih Almanya içerisinde tek başına haklarını yayınlarsa 200 milyon euro alacakken ligin daha sağlıklı gelişmesi için böyle bir fedakarlıkta bulunuyor diyebiliriz. En son Frankfurt Başkanı ...yine de fark açıldığı için... Işte Bayernlik şampiyonlar... Bayernlik ya da Dortmund ki önemli değil... ...şampiyonlar gelirleri de bize dağıtılsın diye bir şey yaptı. Beğenet <gülüyor> verdi yani. Işte, bu aban, çok Alman değil. Ne o göçmen <gülüyor> falan <da> değil. <gülüyor> Burushagen şey, vardı ya Frankfurt başkanı hem sportif direktörü değil. Burushagen mı? Burushagen değil. Burushagen diye yazıyor. Yani. Burushagen a. Yani Bu mesela Almanlara özel bir şey dediğin gibi. yani Hangi insan diğerinin şampiyonlar gelirine göz koyar... ...ya da bunu dağıtılmasını ister... <gülüyor> ...daha dengeli olması için... yani ...çünkü fark açıldıkça açıldı doğrusunu söylemek gerekirse. Evet ee, burayı o zaman bir madem örnek alacağız ee, maaşı marş, ile girelim. Borussia Dortmund'un resmi marşı ve yine önümde ortaokulda bıraktığım dilin ee, enkazı <gülüyor> duruyor. Wir halten fest und troi zusammen dinliyoruz. Evet ikinci dünya savaşı bitmiş kutlamalar yapılıyor <gülüyor> Almanya'da ee, ama ruh havlasında <gülüyor> ee, Orhan Ulucay ile beraberiz Libero'da açık radyo e 94.9'da. Boris Dortmund konuşuyoruz e yavaş yavaş Bundesliga'da muhabbeti de yaptık e Dortmund'da örnek alıyormuşuz Orhan e bunun altını özellikle çizdi. Çünkü Bayan mini örnek alacak bir halimiz yok. Onu anlıyoruz değil mi? Öyle bir şey, onu örnek alamazsınız lisesi ha, mesela. Yani. Artistik olmasın diyorsun yani. yani öyle bir Peki, maddiye e, yok. Bir taraftan önünde şey, e, Borussia Dortmund'un son kadrosu var. E, çok az yabancı oyuncu görüyorum yani kıyas açısından baktığımız zaman. İşte Hırvat kökenli, Yunan kökenli, Türk kökenli, Polonya var. iki tane Bulgar kökenli, Gabon kökenli, Ermeni kökenli. Ama genellikle hep e, Almanya'dan... ...sanki oyunculuğundan değişiyor. Ve yaş ortalaması... ...oldukça genç. Ama sen dedin ki... E, ...buna genç mi diyorsun? Evet, bir de evet. bir şey diyeceğim. Almanya'dan ve... E, ...oyuncu seçimleri... ...çok fazlaca Alman ikinci günahı... ...Bundesliga 2'den e, transferlerde... E... ...çıkışta... ...evet Subotich falan zaten... E, ...şeyin kendi örneğiyle Mainz'deyken... E, Klopp'un öğrentisiyle ucuz olması açısından başka şansın yok. Hatta Japonya'nın ikinci liginden Kagawa geldi ama yabancılar şu anda çok fazla aslında. Yani Polonyalı var iki tane. İşte e, Gabonlu var şu anda. Ermeni var. E, baktığınız zaman Obameyang. Evet, yani Fransız. Yeni transfer. Flash. Yani şu anda sene. transferlerin hepsi Yunan var. Yunanistan, Gabon ve Almeni Ermeni var. Üç tane farklı ülkeden. Bu da tartışılıyor muydu? Yani, yani, yani, Miktaryen. Ama öncesinde 2011 yılında çıktıkları zaman 8 oyuncu 22 yaşındaydı şampiyon oldukları zaman. 11'den. Evet ilk 11'den. Tam 8 oyuncu. Bir kaleci vardı. Widenfeller 31 yaşında. Ee, Barrios vardı o zaman. Bir ara Trabzonspor'un da gündeminde olan 25 ya da 26 yaşında. Ee, diğer bir oyuncu şu anda 2 evet bir oyuncu daha olması gerekir 11'den 22 yaşının üzerinde. Sanırım e, baktığım zaman kadro zaten Evet stoperler 21 yaş 21 yaş ortalamalı tandemi vardı ki işte Spodish-Folmes bu şekilde e, şey oldular. Schmelzer vardı pardon bir de galiba işte 25 ki yani o da 25'in yukarısında bir oyuncu vardı pardon bir de K'li ekleyebiliriz ama Keyler zaman oynamadı yani ilk 11'in daimi oyuncusu Bender'le Nuri'yi oraya koyarsak ilk, ilk şampiyonluk yılında 8 tane 22 yaş, 2 tane 25 yaş, bir tane 31 yaş o da kaleciydi. Yani böyle şampiyon oldu. Bu da şunu demektir. Şu yüzden örnek alınabilir. Demek ki yani genç oyuncularla e, Ortalama bir bütçeyle Bayern Münih'de geçilebilir, Şampiyonlar Ligi finalinde de kalınabilir. Bu Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi finaline gelen kadrosunun bütçesine baktığınız zaman bugün bu, Bursa hayır bunu karşılayabilir. Mesele o değil. Birileri de artık şunu demesin yani bizim işte büyükler kadar bütçemiz yok. Hayır öyle bir şey yok yani. Bugün Bursa Spor'un eskişehir Spor'un şampiyon olmaması için hiçbir şey yok çünkü seyircileri var, taraftarları var, kültürü var, geçmişi var. Yapmalar gereken tek şey Ertuğrul Sarılaman Bursaspor'da yaptığı gibi doğru bir plan program. Belki de bir teknik direktör seçmek iyi bir. Ama bir, bir taraftan e, Almanya'daki, genelde Almanya'da özellikle de ya yani taraftar kültürü var, de, var dedin diye söylüyorum. Oradaki taraftar kültürüyle bizdekinin farkını da herhalde örnekleriyle koyabilirsin. Ama mesela Dortmund'u örnek almak açısından e, büyükler zorlanabilir. Çünkü onlar her sene şampiyonluğu oynamak istiyorlar ama bunun için Bursaspor'un e, evet. Böyle bir şeyi yok evet. Onlar zaten e, ilk defa belki de şart Burada yönetim olurdu. mentalitesi çok önemli o işte. Esas problem, esas problem o. Asıl problem o. Bizim e, birinci dönem Libero'nun e, Önemli konuklarından sevgili Aykut Kocaman'ın Çok sık vurguladığı Özel sohbetlerimizde vurguladığı olay Eğer bir şey değişecekse Türkiye'de Tek bir yol var yönetim değişmesi Yönetim mentalitesinin değişmesi diye söylüyordu ben gerçekten. Size çok kısa bir fark anlatayım mı Nasıl bir fark var Almanya ve Türkiye arasında Genel kurul Orada da bir yönetici seçiyor. Tabii ki buradaki sayı kadar çok değil. Sekiz tane yönetici. Genel kurulun dışında bu sekiz tane yöneticinin dışında bunlar bazen her biri tek tek de seçilebiliyor. Ya da üç kişi birden sunuluyor. Ka i̇şte oy alan seçiliyor. Sekiz kişi, dokuz kişi, bazıları altı. Bir de başkan seçiliyor. Bunun başına gelecek olan. Bu, bu aslında bugün işte her büyük takımda seçilen bu yönetim kurulu aslında denetleme kuruldu olarak çalışır da. Önemli, önemli olan göre bu kurulun atayacağı bir ayrı sportif yönetim. Tamamen atamayla gelecek olan. Yani Almanya hiçbir zaman şunu yapmıyor. Biz bir genel kurulu seçtik bir Başkan da var. Aramızdan sen basın sözcüsü ol, sen futbolu yönet. Böyle bir şey yok yani. Onların ismini bir zaman göremezsiniz. Siz bugün Miami'nin yönetiminin içerisinde olan Telekom'un müdürünü, işte atıyorum Adidas'ın müdürünü, bunları filan göremezsiniz. Onlar der ki işte Karl Heinz Sumanik eski futbolcu bu işi bir yönetim kurulunun başkanıdır. Eskiden işte sportif direktör Matthias Samer'dir. Ekonomi dahi Karl Hofner'a Mesela Bayan atamayla gelmişiz 83 yılında başvurarak geldi Bayan e. Yani iş başvurusu yaparak geldi. Bayan bütçesini evet, yöneten, yani, yöneten adam. Evet. Bugün in, dahi diye geçer. Finans dahiisi olarak dahi geçer. Yani bu insan yönetim dahi. Çünkü diğer adamların zaten işi var gündelik. Futbol kulübü yönetmek kadar basit bir şey bir değil. Bir şey soracağım. Ulu Heröz para mı alıyor, para mı veriyor? Evet. <gülüyor> Ee, Bayan Münih'ten. Yok o artık e, sembol bir isim olduğu için. Çocuğu olarak gördükleri için Bayan Münih onun. E, sembol bir rakam var. Almıyordur. Onun zaten fabrikalara Ya da, Söylemeye ya. çalıştım. Aslında hani para veren başkan değil Ulihan'ın soldayı. Tabii oradayım. canım yok canım. Ulihan'ın yani, e, 30 yıllık maaşlı çalışan insanıydı ama artık maaş da almıyordu. Yani Bayan Münih... Yani sonucunda profesyonel bir e, yani futbolcudan bahsediyoruz. Yani 72 yılında... Ama Orkpaşa, bu da dedi dediği bir hadise çok önemli. Bu adamların zaten işi gücü var. Zaten o işi. Bir de anlamazlar. <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> anlamadıklarını bilirler. Hah, ha. Burada da İsmail'in dediği önemli. Tabii ki. Anlamadıklarının farkında ve buna anlayanları atıyorlar. Tabii ki. Yani mesele her kulübün seçilmiş olan yöneticilerini atadıkları bir spor yönetimi vardır oluşturulan. Başkanlar hani bizim o bugün başkan dediğin e, Vatske maaşlı çalışanıdır aslında. Başkan dediğin e, bugün e, Karl-Heinz Rummenigge tabii ki Bayern için 30-40 yıl olduğu için artık işler başka noktaya geldi ama bugün Hamburg kulübü mesela bir başkan yönetim kurulu var değişmiyor. 6-7 kişi ya da 8 kişi. Bunlar iş adamları olabiliyor işte bildiğiniz gibi Türkiye'deki gibi benzer şekilde. Ama bunların isimlerini hiçbir zaman görmezsiniz. Bunlar atadıkları bir yönetim kurulu oluştururlar. Çok ilginçtir. Ulehenes'in bugün teknik direktörü kovma hakkı yoktur. Biliyor musunuz bunu böyle? Allah bir? Allah. Fangale tartışıyordu sportif direktörde o zaman. Bayağı bir başkan olduktan sonra şey de oldu yani. Ama Sportif direktörü şey teknik direktörü kovacak yönetimi değiştirme hakkı var. İşte bunların hepsi. Yani Sen... şöyle bir başkan kulüp başkanı şey diyemiyor. İşte ben bugün Guardiola kovarım diyemez. Tabii ki insan insanüstü bir gücü var orada yani çok başka bir konu. Ama genelde oraya bir yönetim kurulu oluştururlar Atan Yaraktan ve içerisinde finans müdürü hatta artık strateji Avrupa stratejisi müdürü falan yani bu tarz bir e, ayrımlar olur. Nihayetinde bu iş bilir, maaşlı 5 6 ya da 4 kişiden oluşan yönetim futbol yönetir. Ama iyi yönetemezlerse o zaman e, o arkadaki denetleme kurulu bunları görevden alır. Bunun Böyle. Biz dengesini Türkiye'de ilk defa hakikaten Beşiktaş yapmaya çalışıyor şu anda i̇lk defa beraber. Evet. Gerçekten bir yetkiyle donatıldı. Ee, bence de çok doğru bir e, isim. Ama eksik. E, ama Kesin eksik. Kesin eksik ama şimdi e, bu kültürden oraya doğru dönüşten bahsedelim. Demin söylediğin gibi. Hani Alman kültüründe değiliz. E, tamamen buraya aktarabilmesi için de zaman gerekiyor. Yani Görün... bunun da oluşması için bir Görün... kültür gerekiyor. Evet Fikret Olman bunu başarıyor ama ben İbrahim Altınsay'la röportaj yaptım. Çok konuştum bu konuyu. Onun da... Hı hı. E, Sezden işle olmuştu. Evet görüntüde mesela İbrahim Altınsa'ya o yetki yine verilmişti Dörezyon'da yani olduğu gibi ama bir transfer yapacak. Üç tane yönetici sizden önce atlıyordu. işi bitirmek için. Mesela Aslında Fangio, hala öyle. Hala öyle. Mesela bugün e, Goran işte şey, Erikson'la <gülüyor> yani İbrahim Altınsa sözde sportif direktördü ya da yönetim. Ama gel gör ki orada Fangal ile görüşmeleri diğer yönetici protokol bile imzalamış oluyor. <gülüyor> Ve yani onun zaten karşısında istifa etmek durumunda kalıyor. Çünkü kişisel itibar işte yani hmm, özen de Şu anda izlediğim oluyoruz. kadarıyla e, mesaiimizde oldu bir miktar. E, bunları dengeleyerek e, bir yere götürmeye çalışıyor herhalde başka Belki türlü. Belki de dediğim gibi ben olacağım? onu Galatasaray yotümde söylemiştim. Kurumsallaşma çok konuşuluyor Türkiye'de ama şu an için en başarılı uygulayıcısı Beşiktaş. Evet biraz sonlarına geliyoruz artık. Ben merak ettiğim bir de işin o sağdaki hikayesi değil o sahayı çevriliyen tarafa hikayeleri. Ee, Almanya bu Bundesliga e, belki de dünyanın en ciddi e, maç izleme ortalaması olan en liglerinden biri. Evet, e, ben bayağı keyfi de buluyorum açık söylemek gerekirse bu Bundesliga'yı. Zaten e, İngiltere ile ilgili bunde... Oyun seyretmeye gelen bir insan grubu var. Evet onları da izledik yani en son. Hatta e, Yavuz'la gittik. O bile yani bunu tanıdık. Yani oyun oyun seyrediyorlar. Oyun. Yani aramızda bu arada Şalke-Hertal maçını izledik Berlin'de. ile bas bas bağırıyordu aramızda. Arada bir bunlar bunlara laf atıyordu. Şalke 2-0 aldı maçı. Şalke ikinci golünde bile. Ama nasıl? Hertalılar'a bağırıyorlar. Dalga geçiyorlar ve da adamlar. En sonunda Yavuz'la biz karşıyaydık. Lan adam olun siz de. Yani bizim olay ilgimiz yok ama o kadarını kaldı de kaldık alamayız. Hayter'la kardeşlerimiz de mağdur Yani e, Dortmund seyircisini bayağı böyle <gülüyor> deplasmanlarda da falan da görüyoruz aslında değil mi? Yani bugün İngiltere'de işte Arsenal maçında gördüğünüz deplasmandaki Dortmund seyircisi. Bir de onlar biliyorsunuz yani ayakta seyretmek için çok büyük çaba veriyorlar ve kulüpte buna saygı duyup. Kaldırmamak evet. için diretiyor. Şampiyonlar maçlarında sadece kontrollar geliyor. Bunun altını geliyor tekrar ya. çizelim. Geçtiğimiz programları söylemiştik. Ayakta seyretme isyanı e, evet, çıkaran e, Sankt Pauli. Özellikle Dortmund'un çok ünlüdür. Çünkü Dortmund'un Güney Trubu'nun yani o e, Kaderkars dediğimiz yerde olan seyirci sayısı 25 bin. Normalde bizim statların tamamında ortalama <gülüyor> oluyor. Yani o 25 bin kişi ee, çok Bizim ortalamamız bu kadar değil. Ne yani tabii ki tabii yani 11 ki. 11 ile 13 arasında on, gidip geliyor değil mi? Maç ortalamamız o kadar. Bir kaler kazı kadar yok. O devasa bir ünlüdür yani en fazla şey. Ve şey kültürleri vardır. Şu da bir gerçek. Dediğim gibi yani Dortmund 15. olmuştu. Yani Dortmund bakın Almanya'da e, hani e, işte Mathias Samer geldiğinde Lattekle beraber gelmiş o dönem. E, düşme potasından aldı takımı şampiyon yaptığı zaman. Dortmundlar hep o şeyi yakaladılar yani. Düşme potasına geldiler, ettiler. Destek hiç değişmedi. Saint Pauli daha büyük bir örnektir buna yani. Evet, Taraftarların evet, evet. Üçüncülükte bu kadar fazla seyirci olması e, çok nadir rastlanır. Millen torun tribünleri hep dolmuştur mesela en kötü günlerinde. Yani Saint taraftar o bağlılığı, kültürü ve bağlılığı başka bir yerde belki İngiltere dediğin gibi tek örnektir. Şimdi Paris sokakları da hareketli... ...Bil selam çakalım evet, Sankipari'ye de. ...Hambuk'a ve özellikle Sankipari sokaklarına selam çakalım. Evet şimdi... E, ...son müziğimizi çalacağız. Ondan sonra da... E, ...veda kısmına geçeceğiz. Bize kısa bir veda kısmı kalsın. Evet bugün e, 19 Ocak. Değil mi? Bugün 19 Ocak. Ee, Grant Dink'in evet. 7. Ölüm Yıldönümü. Ölüm Yıldönümü... E, Bence bir şarkıyı dinleyelim. 7 yıldır söyleyeceklerimizi başka platformlarda da söylüyoruz. Evet rant için çalıyoruz Bandista'dan. Güneş yine doğuyor. Güneş Güneş Yine Doğuyor Sabah Oluyor Sabah Oluyor Şimdi Bayrak üstünde Salınıyor Bize Miti Değil Yetiyor Vahir Kalkıyor Hesap Soruyor Güneş Güneş Yine Doğuyor Sabah Oluyor Sabah Oluyor Güleş, Güneş güneşine Yine Doğuyor Sabah Oluyor Sabah Oluyor Şimdi yapıyor. Mesela dans yaçıyor katı bir resimdir resim güneş güneşe doğru olursa oluyor güneş güneşe doğru Da yatıyor yarasında yalanını sözüyor. Güneş kalkıyor esas oluyor. Güneş güneşine doluyor sana olur yor sana olur yor. Güneş güneşine doluyor sana olur yor sana olur yor. Hürriyet ve adalet aranıyor ona kanı bisterkiyazıyor. Güneş kalkıyor esas oluyor. gündoğar sana oldu yol doğru sana ol yol sana oldu sana yol sana doğru sana oldu yol yol doğru yol 20. Yüzyılın ilk 50 yılını savaşlarla geçiren Almanya'da siyasi birlik sağlamanın çok güç olduğu günlerde ilk büyük birleşme futbolda gerçekleşir. 1963 yılında kurulan Bundesliga'da Batı Almanya'nın önemli takımı Borussia Dortmund'un genç ve uzun boylu golcüsü attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmekteydi. Dortmund'u 1958-1961 yılları arasında çalıştıran Avusturyalı Max Merkel, Lünen takımının defans oyuncusunu transfer etmeden önce son bir kez izlemek için gittiği maçta attığı 4 golle takımına 4-0'lık galibiyeti getiren çocuğa hayran kalır. Merkel, 1941 doğumlu golcüyü takımına katmaya karar verir. Merkel'in 1960 yılında verdiği bu kararla, kömürün siyahıyla Vira'nın sarısını yan yana getiren formayı üstüne geçiren bu gencin adı Lothar Emmerich'tir. Bundesliga kurulana dek hem yerel hem ulusal şampiyonalarda toplam 13 kupayı müzesine götürüp kendini ispatlayan Dortmund'un, Bundesliga'ya geçmeden önceki son şampiyonluğunda takımın önemli bir parçası olur Emmerich ve sezonu 11 golle tamamlar. Dortmund, Bundesliga'ya geçildikten sonra şampiyon olmakta zorlanır. Ama taraftarlarının Ema diye seslendiği Emery 1965-66 sezonunda kendi zirvesini yapar ve Bundesliga'nın 3. sezonunda 31 maçta 24 gol atıp gol kralı olur. Aynı sezon Zigihel ile iyi bir ikili olurlar ve Dortmund Liverpool'u yenerek ilk Avrupa Kupasını, Kupa Galibleri Kupasını kaldırır. Ema 14 gol ile Kupa Galibleri Kupası'nda kırılmayan bir rekora imza atmıştır. 1966 Dünya Kupası öncesi Batı Alman futbolunda fırtınalar estiren forvet ikilisi Held ve Ema takımını finale taşır. Ema bu süreçte İspanya'ya attığı tek golle kupaya imzasını atarken kendisi de o golü hayatının golü olarak niteler. Batı Almanya'nın kupayı kazanamaması ise malumunuz. Hepsi konuşuyoruz. Yani başlıyor. İstediğiniz bir şarjı bir şarjı bir şarjı bir şarjı bir şarjı bir şarjı bir şarjı bir şarjı bir şarjı bir şarjı bir şarjı bir şarjı Der landet wieder bei und dann der Ball rein. Also schauen sie hin und wir lassen sie jetzt mit diesem allein. 66 Dünya Kupasının tartışmalı kaybedeni olan Batı Almanya'nın yıldızı Ema, ertesi sezonda Bundesliga gol krallığını 28 gol ile Gerd Müller'le paylaşıldı. Kişisel olarak iyi giden kariyerinde şampiyonluklar yaşamak isteyen oyuncu, önce Belçika Ligi'nin Antwerp takımı Beershot'a transfer olur. Şampiyonluk gelmez ama 29 gol ile yine gol kralı olmuştur orada da. Belçika macerasının ardından Avusturya'da da top koşturan Ema, Almanya'da gezgin bir futbolcu olarak kariyerini sonlandırır. Borussia Dortmund tarihinde iki kere gol kralı olabilen tek futbolcu olan Emma, gol sevinçlerinde yaptığı ve o günün Avrupa'sına pek Amerikan kalan kement atma hareketiyle de akıllara kazınmıştır. Hayatının sonlarında boğuştuğu akciğer kanseri hastalığını öğrendiğindeki hislerini haberi aldığımda kendimi 100.000 kişilik bir stadyumda 89. dakikada havadan gelen topu izlerken kaleciyle çarpışıp yere düşmüşüm gibi oldum cümleleriyle açıklayan Emma'ya, Westfalen'in sadık tribünleri, Kendilerine yakışır bir vefa ile vedasını yapar ve müthiş bir koreografi ile bu büyük golcüyü uğurlar. Evet Bandista'dan sonra yakın marka Jemiri'ye girdik. Volkan hazırladı. Ee, artık yavaş yavaş bu hafta Klibeva'yı kapatabiliriz. Volkan eline sağlık. Teşekkürler. Aklına sağlık. Emery'in de gol krallıklarına sağlık diyoruz. Ee, Orhan Uluca ile beraberdik. Ee, bunu destekle sorumluluğumuz ilan ettik kendisini bundan böyle. Borussia Dortmund'u konuştuk. Yeni bir aday çıkıncaya kadar. Yeni bir aday çıkıncaya ama Orhan girişte zor ya. Orhan, <gülüyor> Orhan çok sağ. Ol. Yarışa sokuyoruz. Vallahi ben çok teşekkür ederim. <gülüyor> çok keyif aldım her şeyden önce. Ee, o böyle... zaman bundan sonra da keyif al, aldıracağın yeni programlar yeni havalarda, yeni ortamlarda başka takımları konuşurken yaparız. Ee, ismi... Belki de Bayern'i bu sene tahtından ettikten sonra. Ama bayan görünüyor bu aralar. Farklı bir bayan muhabbeti yapıyor evet. oradan. sadece Türkiye'deki bayan algısı üzerine Aha, güzel bir konu. Bak Biraz bir sakata gelmiş bu aralar Borsa Zor gidiyor işte. Ama Türkiye'deki bayan algısı Kesinlikle üzerine yapılan farklı yani. parantezler ve o değer bir programa değer biz de orada çalışırız. Evet, e makas keselim. işaretleri geldi. Makas makas geldi. Herkese iyi pazarlar. Bu haftalıkta bu kadar. Teknik masada Ömer Şahin'e de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bahış Şerten ve İsmail Başöz.